Allahü Ebbalim ve ﷲ Allah Muhammedin ve inşallah? İşte şey Bu inşallah kabulü basmıyor başlıyor bugün okuyacağımız e, mazmunlar şuraya kadar olacak onu da beğendim. Cevher. Bismillahirrahmanirrahim. Abd al-fil mursal mian ala muhannadin khairin adi musida. Wali min asamin khabir shinda. Wa kullu wafidin atal hinda. Awaluhu sahihu wa İsmâduhu vallan yusaha yu'an Yerrihi an davetinin ismihi Mu'şama din fiyazabshihi anuklihi Mu'şama din fiyazabshihi anuklihi Buraya kadar, burası Mönzümen, hem hadis sayı hadisinin var Eee var, yani sabah ve Buraya var Hıh, بسم الله الرحمن الرحيم نبدا بالحمد نصلي على محمد خير نبينا وشرفه. طيب اللي رحم الله يركو انتم انا نبدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ki ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا ابدا o Muhammed'in kim? Hayr-i Nebiyyin ursile. Nebi ur-sile. gönderilmiş nebilerin e, ur e yani gönderilmiş e, nebilerin en hayırlısı olan Muhammed'e salat getirmek başlar. Yani Hamd ile ve gönderilmiş nebilerin en hayırlısı olan Muhammed'e salat ile başlarım diyor. Tamam ebda'u bilhamdî musalliyen ala ebda'u başlarım bilhamdî hamdî de musalliyen salavat getirir tamam. ala kime? kimin üzerine Muhammed'in Muhammed'in o Muhammed ki hayrî nebiyin nebiliğinin en hayırlısı ırkıyla gönderilmiş ona şimdi alime atabiliyorum burada. eee Şimdi bu Elif'in şu e, lafına değiniyorlar diyor. Evet şu bakın Elif Rahim Allah kitabına başlarken diyor ki Abde'u bilhamdi Hamdi ile başladın. Ancak biz ne dedik? Bismillahirrahmanirrahim dediği başında. Şimdi Allahu Alem bu kitabın asıl muslasından yani Mu'edif bunu yazarken besme ile başladı mı başlamadı mı? Bu şüpheli. Yani muskaların bir çoğunda yok besme başlamış mı başlamamış mı? Ancak Allahu Alem bu kitabın şerh eden bazı e, şaikler Besmeyenin olduğunu söylüyorlar. Ama iskâr olan yer neresi? Müellife dikkat et, evde'u bilhamd, hamd ile ile başlasaydı, Bismillahirrahmanirrahim ile başlarım Ancak biz diyoruz ki biz burada tarihlere itimal ederiz. Şimdi tarihler diyorlar ki, demek ki görmüşler. Müellik kitabına ile başlayacak. O zaman görürsün Muhammed burada hep de ebilhamd. Hamd ile başlarım ben hasret misli olarak başlandık. Hatırlarsan işleri az başlandı. Şimdi de fakir kimse. Şimdi bunu işlediği e, yerleşmesinler. Biz, biz de takip eden kardeşler bilir. Tamam. O zaman ebide ebilhamd musalliyan aleyh. Ebde ebilhamd. Şimdi e, elhamd. E, Bu da ebilhamd musalliyan ebde musalliyan. Ne olarak gelmiş? Nask olarak gelmiş. Şurası olabilir. Musalliyen. değil. Musalliyen. Burada hal. Yani salavat getirerek başlayalım. Burada hal olarak gelmiş. O yüzden de nusufrası. Orayı da beyan edelim. Peki ham neydi? Biz bunu geçen derslerde açıkladık. Size diyelim ki vasfım bilgimiyle alakası. E, tazim etmek aslında. E, yani ta tazim etmek aslında güzel şeylerle vasıflamak. Vasfını beyan etmek. Mesela Allah isimse Allah Rahman'da Rahim dersin Ya Rahman Ya Rahim Sana hem selam olsun Yılın Ama dikkat edecek olursa Mühendis diyor ki Abda'u başlarım Ama kime hamd? Deyanet Ama alemler diyor ki Burada deyanetmesine gerek yok Çünkü müezzetin hali belli Halik ne müezzin müslüman zaman Allah olacaktır Bu da M mazumlar böyle muhtasar olduğu için illa beyan etmesi gerekiyor evet. Bilhamdi i alallahu falan illa demesi şarttı evet. ki bu meylde zaten müslüman hamd burda allaha ediyor oda hayırlı bir nokta. şimdi Musalliyen nebi. E, ala nebi Muhammed'e ala Muhammed'in Muhammed'e salat etti peki salat neydi? salat ee, Allah mesela sallallahu ala Muhammed Bu da ki salat Allah'tan Muhammed'i ölmesini talep etmemdir salat Allah'tan Yani diyorsun ki Allah'ım sallallahu Muhammed Yani Allah'ım Muhammed'i öl Muhammed'e salat edilir yani Muhammed'in Öftü evet. olmalı evet. evet. evet. evet. Ancak bu tabi bu beşerden evet. Evet. Muhammed söz söyleme söylerken İki manada bu şekilde Mesela Allah'ın da salatı var Orada, yani. Allah da salat eder. Mesela müminler salat ettiği zaman sallallahu aleyhi Nebisa Sallim'e Bu kasnet Allah'ım salli ala Muhammedin ve ala el-i Muhammed dediğinde Allah'ım Muhammed'e ve alimden Allah'ım Muhammed'e ne at salat edin, övgüde bulun manasında. Tamam mı? Budur. Ancak ee, Allah'tan Muhammed'e salat olduğu zaman hani diyor ya Allah ve melekleri salat eder. Allah'tan Muhammed'e salatını kasnet. Bu da Muharrede'ye geçen Ebu Aliye'nin lafı olarak yani Allah'ın Muhammed'e salatı, salatı onu meleklerin katında ee, al, ee, Allah'ın e, meleklerin katında ölgüsüdür. Tamam Allah'ın meleklerin katında ölgüsüdür. Hmm. Tabi ancak bazı kişiler demişlerdir ki Bu da sabah rahmet Sabah rahmet de demişler Ancak ki Allah'u alem bu kavur Bakara sözü yüzeleyelim cahit bir açtınlar Bakara yüzeleyelim bir açtınlar yani Bunlar diyorlar ki e, salat, Allah tarafından Muhammed'e Salat'tan kasıt Allah'ın Muhammed'e rahmet edir. Evet. Diyor ki yani bu telazım var bunlar söylersin ama e, e, Allah'ın salatı Allah'ın rahmeti demek değil bu, bu görüntü değil. Neden? Çünkü Allah Kur'an'ı diyor ki ''Ulaike aleyhim salavatim mevallihim de rahmet'' Onlara Allah'tan bir salat vardır bir de rahmet vardır. Bakmak var ya birbirinden. Eğer biz buradaki ayette e, salata rahmet deseydik Allah'ın diyor ki ''Ulaike aleyhim salavatim'' Allah'tan onların üzerine salavatlar vardır ve rahmet vardır cehennet. Şimdi okuyacağız. Şimdi eğer burada salaktan kaset rahmet özelliği ne olur bu tarzümesin. Evet. Onlara Allah'tan salavatlar vardır, şey rahmetler vardır ve rahmet vardır. Evet. İki. Yani i̇ki tane hem çoğuk oynuyorsun evet. hem de ikisini, ikisini tekrarlıyorsun diyorsun ki Allah'tan onların üzerine rahmetler vardır ve rahmet vardır. Böyle evet. bir şey olmaz oku bak ne diyor Allah. Evet. Bağışlanmalar ve rahmet hep onlaradır. Bağışlanmalar ve rahmet nedir? Hep onlaradır, hep onlaradır. Yani, eğer rahmet olsaydı ne olurdu? Evet. evet. evet. evet. Bağışlanmalar ve rahmet. Evet. Rahmet. Evet. O yüzden diyoruz ki evet. Burada Allah Azze tamam ve katında onun ölmüşsüdür. Evet. Evet. Sonra müellif nasıl devam Muhammed'in Hayri Nebiyyin Urşil'e Ben Hamd ile başlarım Saat geçerek Muhammed'e O Muhammed'in Hayri Nebiyyin Urşil'e Gönderilmiş Nebilerin en hayırlısıdır ee, Muhammed işte burada geçen Muhammed isimlerinden bir isim var maalesef iki isimden zikreder isim Ahmet, Ahmet, ve e, Muhammed Şimdi bu bu, bu kısmını silelim من سياسه في السميرتين أولها الجنس اولها اول مستقره هو ديار صحيحا مع وما هو şunu Vakfı var mı Vakfı mı olarak sahibi olan Mustafa İsmailoğlu programı şeklinde. Hayırlı bir başlangıç. Daktilo bu bu andan itibaren bugün zaten işleyeceğimiz konu sadece sayi harfleri harfleri halinde. Neyin açıklaması itibaren başka bir şeyden memnun. Musallah gerek başlıyor. Bu ee, da ilk hadisin bir bahşiş katalım diyelim ki hadisin kısımları tamam Birincisi o zaman sahih Şimdi burada bu, bu nazimlarda sahihin tarifine yapıyor Diyor ki sahih Evvelüha sahihim Yani bu kısımların bir tanesi evvelüha ilki el sahihim Sahih, sahih hadis Ve bu Burada bu sahih edemiyor Ve O ki Mutlatil olmuştur اولها بالمساء صحي ومساء حسر وهو صحي الشضر ما اوكي اتصل ام اتصل امشتر اثناء بهم اثناء بهم ولم اتنى سبقين سبقين اصغر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 سنده بنقل عمرو الضابح عن مشهله الى منتهاه من غير شروط ولا علل يبدا في السند بشيء ثم هو بنفسه فلا يعرف هو الحديث الذي فصل سنده بنقل عمرو الضابح عن مشهله الى منتهاه من غير شروط ولا علل هذا الحديث كان هذا سنده سنده مفصلا اما ما في Binaf-el-abredadisi, adaletli olan ve dağsı gisli olan yani Bu dağ demek anlaşır, dağsı olan kişilerin nağdetmesiyle ma senede mutfasılı olan, kurtuluk olmayan Bunların hepsini açacağız Anneslihi ila-muntaha Yani hadisin rağdinin başından sonra kadar bütün rağdelerde bulunacak Anneslihi ila-muntaha Din gayr-i huzur <gülüyor> din vela illa Tazda illet bulunacak Sayın hadisin var Şimdi bunları açalım Ünverillik çünkü sayı hadis sunların isimleri neyse ki, yersizim bu sayı hadis ee, hadis sunların isimleridir, sahih isimlerinde. O yüzden onun e, e, çok güzel bir vahşendirmiş hadis sunlarında, o da salih. Sonra nasıl bir e, şey harfiyor bunu? Diyor ki, kula mı istafala isnadır? Bu sayı hadis isnadır, müstafalı olan demek. Ahadis isnadır mutasallanıyor. Ya. Yani mutasul e, bir isnad ile cüya etilmiş, mutasul isnad ile. Yani her bir rabi kendisinden önceki rabiden almıştır. Direkt. Arada bir kopuklu yok, tamam, arada bir kopuklu yok. Yani el senede iki mutasul olacak dedik. Peki iki ne demek senede mutasul olması? Kusuma, kulu rabi min rabi ledi yeli. Yani her rabinin kendisinden önce gelen rabiden direk alması yani arada bir kopukluk olmaması düşün ki diyor ki, Yılmaz, aldı, halbuki, ee, e, Yılmaz arasında daha Yılmaz doğmadan Erhan Erhan aldı mesela 10 sene önce ve tatilmiş tamam. bir kopukluk var yani burada bir iktisal yok tamam. o yüzden de ki senede muhtasıl olacak Birinci şartı bu yani bu tek iktisal neyiz? kuvveti maa kulli râvin minel râvin levi her râvinin kendisinden önce gelen râviden bir zart duyması yani duyması ondan hadisi alması. Arada bir kopuklu bulunmaması. Bunu şöyle yapalım. Rakamlarla örneklerimiz. Tam bir, iki, üç, dört, beş tane rakam var. Bunların hepsini abi düşünün. Bir bir abi, iki bir abi. İsim vermiyoruz, rakam isim veriyoruz abilere. Bir, iki, üç, dört, beş. Tam mesela diyor ki, bana bir rakamı, mesela İmam Muharra diyor ki, mesela bana bir rakamı tahsis etmiştir. Bir rakamı da o da bana iki rakamı tahsis edilmiştir. O da diyor ki bana üç rakamı tahsis edilmiştir. O da diyor ki bana dört rakamı tahsis edilmiştir. O da diyor ki bana beş rakamı tahsis edilmiştir. O da diyor ki ne bilsal selam böyle böyle demiş. Tamam Bu, bu adı serisi ne deriz? Senedi mutlasıldır. Yani bir kopukluk yoktur. Senedi mutlasıldır. Ancak mesela şöyle desem. Ee, mesela filmimizde bir rivayet var atıyorum. Diyor ki bana bir rakamı tahsis etmiş. O da iki rakamından tahdit etmiş oluyor, o da dört rakamından tahdit etmiş oluyor. Arada bir kopukluk var. Nerede üç? Burda senedi ne oldu? Munkatı oldu. Yani o zaman sayın hadise şimdi ispatı lazım. Her ravi kendisinden aldığı raviden almış bunlar. Bu aramış. Arada bir kopukluk olmayacak. Mesela diyelim ki bir hadisin senedine bakıyor. Diyor ki Abdullah Muhammed'den aldı. Abdullah Muhammed'den aldı. Şimdi rücellerinleyimizde mesela bakıyoruz ki Abdullah e, beş yaşındayken Abdullah beş yaşındayken e, Muhammed ölmüş. Abdullah mannesini alıyoruz diye. Abdullah beş yaşındayken Muhammed ölmüş. E şimdi beş yaşındaki veya üç yaşındayken Muhammed ölmüş. Şimdi üç yaşındaki bir çocuk Muhammed'den aldım diyemez. Neden? Çünkü Muhammed ölmünde çocuk zaten üç yaşındayken. Ondan almış olamaz. Sen yani burada diyor ki senede senette ne var? İktidar yani var. İktidar mutlaksız değil senet, mutlaksızdır yani. Mutlu mutlaksız, kopukluk var arada, boşluk var. Tamam mı? O zaman sayı hadisinin şartlarından bir tanesinin senedi mutlaksız olmuş. Tamam mı? Mesela sahabe dedik mesela muharrad, bir var ya, yoksa Abdullah bin Yusuf, haddesene Abdullah bin Yusuf, bize Abdullah bin Yusuf sahih değilmiş, bir Hale, o da diyor ki, habbarama bize habar vermişim Malik, Malik, an ibn Ishha, ibn Ishha, an Muhammed bin Jubaî, Muhammed bin Jubaî, ben, Jubaî bin an abisi babası. Kale diyor ki Semehet sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Duydum Karaatil Maghribi Bittor Akşam namazı Notur suresini okuyor tamam. Şimdi Bu hadiste sayı halifin var Ama bizi ilgilendiren şu an ilk takdını Neydi? Senede Muhtasıl olacak Burada her rari kendisinden önceki haliden almıştır Ağrı bir kodun kutun İmdiğin zamanı ricalerine bu hadis yerinde Tamam Yani işte burada ee, i̇şte Bukhari diyor ki bize hadis vermiştir. Kim? Yusuf'un Abdullah, sen almışım. Tamam o da diyor ki, bana malik. Hepsi birbirinden almıştık, birbirinde kopuk yok. Bu bir örneğin için. Bu hadis kendisinde isinadın... Yani bu hadiste kendisinde isinadın da... Kiraveler, Fika, Mutfasörlük. Kendisinde bir şarj yok bir illet yok. Hani şöyle hadisinde tarif yaptık ya. Tamam. Peki isinadı, kopuk yok diyoruz isinadında. İsinad ne demek? İsinad da şu. Kuvvet simsilesi ruvatil mufilatil inaktil hadis İsnaf o demek Yani ee, hadisi ha, e, rivayet eden rağabiler simsilesine Hadisi rivayet eden rağabiler simsilesine İşte bu isnafı mutfaklı olacak Birbirine bitişecek, arada bir kopuluk olmayacak bu arada arasında, tamam mı? Anladın, anlaşılmayan yer var mı? Şimdi ee, dikkat edecek şarkı şarkı hadisin ma iffâsâle senedihû senedi muttası olacak evet. bi naklil adlin dâbiti adaletli olacak ve dağıtlı olacak her anne fiil kendi gibisinden alacaksınız. bunu ilah müntihânı ta sonuna kadar şu sonuna kadar kendi gibi olacak bu aldıkları adalet ve sikanı önünden min gayrı fiyazûn velâ illet şaz ve illet de bulunmayacak şimdi şaz şaz olmayacak Hı. şimdi şaz olmayacak ama şazlık üç, üç şekilde vardır şazlık Öncelikle şart nedir? Şart şudur Kuvâ rûâtu râvîl-mâhbûrîn-muhârifen-mâdû-evlâ minhû immâ âdeden-ev-tevfîfan Şart şudur. olan yani kabul görmüş bir Rab'inin, tam mı? olan bir Rab'inin kendisinden daha evlâ olan, birisini muhalefet etmesi. Yani ben Yılmaz olarak bir bir insanım, mağdur geçtiğim insan olarak ben hadisimi alıyorum Ama sen benden daha mağdursun ve daha evlasın Benim hadisim senin hadisine rivay benim rivayet ettiğim hadis, senin rivayet ettiğim hadise muhalefet ettiğim Sen benden daha evla olduğunu için ve benim de e, rivayetim senin rivayetine muhalefet ettiği için ben burada şart alıyorum. Ben alınmam sen alınırsın Halbuki ben adalet saygıyım değil mi? Halbuki ben sıkl e, insanım evet. ama senden sen ben daha titatın, adaletin daha ön planda, daha güvenebilirsin ve ikimizin rivayet ettiği şey birbirini muhalif ediyor. Burada sen olursun ben değil. Şah budur sen. Ancak diyorsun ki inme adeden autosiyan. Bu illa güvenilir olmasının şart değil. Hayır orada sen bu. ol. Buna bakabilirsin. Hayır orada. diyelim ki ben adalet ve güvenilirim. Sen de adaletse ve güvenil güvenilirlikse ben de ben de eşsin. Ben de eşitsiniz. İkimizde aynı adalet var insanların gözünde aynıyız ve güvenilirlik noktasında insanlarımız aynı şekilde itimat ediyor. Ama siz iki tırsınız veya üç tırsınız ben tek başıma. Hepimizin adaleti ve güvenilirliği bir. Kim alır? Burada çoğunluk alır. Ben tek başına kaldım burada şalıdım. O zaman şalıssa illa. Ee, adaletin veya güvenilirliğin birisi birbirinden üstün olması diye bir savaş söz konusu değildir. Bazen güvenilirlik ve adalet noktasında eşit olabiliriz ama karşı taraf sayı noktasında daha çok e, olduğu için Say, sayı noktasında daha çok olduğu için karşı taraf olur. Ve adalet veya sözde eşit şahıslar ikisi yer almış. Ya sayıda çok olur, karşı taraf öyle almış karşı taraf. Ya doğruysa daha doğru bir insan olur. İkimide de doğru, ama sen daha böyle e, doğrusun, Yani ben de ufakta da hatalar da görmüş, Çok e, nadirde olsa. Sen Senenden <gülüyor> daha doğrusun. Ya senenden daha adilsin. O zaman diyor ki bu arıvaya ruvayı mahburi, mahburi olan bir ruvayı bir yazıttınız. Nasıl? Muhalifen, yani muhalife ediyor bu kime men hu ve evla minhu kendisinden daha evla olan birisine muhalefet oluyor imma adeden yasayı noktasında ev veya noktasında ev adaleten veya adaleten noktasında veya adaleten ve şöyle toparlıyoruz diyoruz ki mesela bir hadis mutlaka bir gelmiş yani hepsi birbirinden almış bir, hepsi birbirinden birim almış gerçekten hiç arada bir kopuk yok. ancak bu şaz ise yani herkes birbirinden almış bak ilk şafi yerinde ilk şafi neydi hadi rivayetlerin muhtasıl olması senedinde tamam mı? bir kopukluk olmaması ancak şaz var şaz var burada. yani adalette veya adette veya doğrulukta sınıfta yani kendisinden daha raci olan daha evli olan rivayete muhalefet edilmiş bu kabul edilmez ha ne kadar senedi mutlası olsa da bu kabul edilmez şaz olduğu için tamam rünayet <gülüyor> eden adil olsa bile senedi mutlası olsa bile bu şans ben yınmaz sahnin olarak adilim, tamam adilim ve ben hakikaten Ahmet'ten almışım. Ahmet de bizzat Mehmet'ten almış, Mehmet şundan almış, şundan almış. Ağabeyi koltuk yok. Ağabeyi de doğru söylediğinde. Ama ben mukalevet ediyorum birisine. Ve o mukaleveti diyeyim ki ben de adalet noktasında dair üstündüm. Veya şıbık noktasında dair üstündüm. Ve onlar birkaç. O zaman benim rivayetim burada şark kalır alınmaz. Ve zayıf hadis kısmına dahil olur. Zayıf hadis kısmına dahil olur. Mesela buna bir, e, o zaman deriz ki, e, yani esvuzu özlediğimiz, yani şahz olma olayı bazen, e, yani şöyle topla şöyle diyelim. Dedi ki ya bir mevzu var, o mevzu da sen başarılı var diyorsun, ben başarılı var diyorsun, sen neden sinersin? Ama bir mevzu hakkında. O zaman deriz ki esvuzu, yani şahzı, şahz olma olayı bazen bir hadiste olabilir, bir hadis hakkında olabilir, bir hadis hakkında muhalellemişse taraf hadis, tarafın, tamam, bir hadis hakkında. Bazen böyle olur, bazen de ayrı ayrı hadislerde de olabilir. İki tane ayrı hadis var ama birbirine tercih. Birisini birileri rivayet etmiş, birileri birilerine rivayet etmiş. İki tane hadis var, A hadisi ve B hadisi. A hadisini bir senet rivayet etmiş, B hadisini de bir senet rivayet etmiş. Tamam ama mevzular ayrı ayrı. Mevzuları ayrı ayrı ama birbirine muhalefet ediyor, böyle de olabilir. Veya... Ayrı ayrı senetler var. İki tarafta ayrı ayrı senetler var ama ikisi de bir mevzudan bahsediyoruz, tek bir mevzudan bahsediyoruz. A mevzusundan bahsediyoruz. Böyle, böyle de olabilir Şazlı. Tamam mı? Ee, o zaman Şazlı'ta gavilerin e, e, tek bir hadiste ihtilaf etmeleri şafiyeti yok. Gavilerin tek bir hadiste ihtilaf etmeleri şafiyeti yok. Ayrı ayrı hadislerde de ihtilaf edelimler. Yani bir hafif şans başka bir hadisi de gelmiş olabilir bu şans. Mesela örnek verelim. Şimdi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Burayı iyi dinleyelim anlamak için, mevzu'yu bunu anlarsın insanlar. Şimdi bir hadis var Ebu Hureyla'dan geliyor. Tam hadis-i Şahammed-i işte, Muhammel, Ebu Dağr, Tirmisi İbn-i falan divayet ediyor. Şunlar nerede yani? Cöntü ıza bakiyen ıtsın mimşaban felâf sonu. Şabanın yarılan yar, Şaban'a yarılandı mı daha oruçsınayım? Yani Şabanın ikinci yarısında oruçsınayım. Cevabı var. Bu yani la bes senedir hele geldim. Şimdi senedir la bes senedir yani. Senedir senedir. Senedir senedir. Tamam ama hadis ney? Şaban ikinci ayının sonu oluşmamış. Şaban'dan sonra hangi ay gelir? Ramazan. O zaman Ramazan Şaban'dan sonra. Şaban Ramazandan önce. Tamam mı? Şimdi bu hadisin senede ne ilk daha baş da sebeller var mı? Senalı mı? Baş sebeler. Ancak sahihinde Buhari'de müsibde bahsi bir hadis var. O hadis hakkında soru var tamam. mı? Buhari'de de bir hadis var. Nedir o söylem diyor ki La kadim olur Ramazan? ...musawmi yevmin vela yevmin... ...illa vacudun kâne yasum... ...sawmin fel yasum... Hadith Muharrem istedim, haditha mutlaka konu ne? Tamam mı? Hadith ne diyor? Deki, bir gün... ...ve iki gün evvelden oruç tutmak suretiyle... ...sakın Ramazan'ın önüne geçmeymiş. Bak, Ramazan'ın önüne geçmeyiniz. Ancak, bir kimsenin adet erindiği... ...bir orucu tutar olması müstesnadır. Böyle bir kişi adet edindi, orucu varken tüksün görmemiş yani ne diyor ramazandan önce bir veya iki gün önce tabiri, yani tabi olarak söylüyorum bir veya iki gün önce oruçlu olmayın yani şaban ayında işte 28-29'da vesaire mesela oruçlu olmayın yani bu e, ramazandan yani Ramazan'dan bir günde iki gün önce Şaban'ın hangi kısımına denk geliyor? ikinci yarısına hmm. Tutmayın diyor nedir? Ancak bir kişinin adet olarak tuttuğu Bu adam bir gün yiyor bir gün içiyor vs. Bu, bu adam tutabilir Bu adam Yani Ramazan'dan bir gün iki gün önce de olsa tutabilir O yüzden zaten diyor ya Habis'in sonunda böyle bir adet edince orucu varsın tutsun Şimdi ilk hadis de ne dedi? Şabanın ikinci kısmında oruç tutmayın. Evet. Hadis senede senede geçiyor. Ve sünenlerde geçiyor. Vukarya'daki hadis senede değil mi? Siden önce Ramazan'ın 1-2 gün, gün öncesinde oruçlu, oruçlu geçirmeyecek. Ancak adet olarak çıkıyor ya bir insan. Bir gün yiyor bir gün içiyor veya tamam böyle. A adet olarak adet edinir. Bu insan çıkabilir. O zaman bu hadise göre Vukarya öncesindeki hadise göre evet. adet edinen bir insan, orucu adet edinen bir insan ikinci yarısını oruçla geçirebilir. Şimdi mukalevet etti. İkinci hadisinde senedile sahihlik var, yani senedile mutfasılına selam, senedile abih senadil, ama bu hadiste manu olarak mukalevet ediyor. Evet. Derim ki burada şaldır. Neden? Çünkü sahihse her zaman sünanlara mukaddemdir. Evet. Yani Muharremüslim, işte, Firmizi Ebu Davud, Ahmed bin ibn Handel, e, işte, İbn-i Mace bunlara mukaddemdir. Evet. Bunlardan önce, o yüzden diyoruz ki sünanlardaki bu hadis, Allah-u Alem şahs kalır. Çünkü bu ikinci hadisi Bukhari Müslüm'deki yani bu hadisi alırsak deriz ki bu hadis ne bir şekilde delalet ediyor ki Şaban ayının yarısından sonra yani ikinci yarısında oluşturmak cahilmiş. Değil mi bu hadisi Bukhari Müslüm hadisi? Ancak ilk hadisi alırsak ne deriz? Şaban'ın yarısından itibaren ne diye İşte bundan dolayı İmam-ı Ahmet burada Bukhari Müslüm'deki hadisi alıyor alıyor. Ee, sünenlerde olan ohanı Şabanın yarısından sonra orijin nehil ile alakalı olan o Sünenlerdeki rivayetin şaz olduğunu bize imamlar. <gülüyor> i̇mamlar nerede? Çünkü e, bu hadis sahihinde, yani cevazına dair hadis sahihinde, 1750'ne dair hadis Sünenlerde. Sahihinde, sahihinde her zaman söz, e, Sünenlere bu kadar bir önüne geçilir. Önce gelir Sünenler. Yani. Nehende olan rivayet herzaman Sünenlerde olan rivayetten daha arıcahtır Yani tercihi daha çok şayanlar O zaman diyoruz ki Sayı hadisin şartlarından bir tanesi de neymiş? Şaz olmaması O iki şart almadık Ney? Senedi muktasıl olacak Onu açıkladık ne demek senedi muktasıl olmaz İki şaz olmaya Şazını da anlattık ve şaz nelerde olur, şey sayıda olur, adaletse olur, güvenilirse olur vesaire. Bunları da anlattık, örneklerdeler. O zaman için iki şaz sayıdır, senede muhtası olacak ve şaz olmayacak. Yani sika ve adil bir kişi hadis rivayet ediyor. Ancak adalete ve fikalıkta kendisine eşit olan iki kişi kendisine muhalefet rivayet ediyor. İki kişi bak burada. Ne deriz burada? Mesela şika ve adil bir kişi bir hadis rivayet ediyor. Ancak adalette ve şikalıkta e, yani kendisiyle eşit olan e, yani kendisiyle eşit durumda olan iki kişi kendisine yani bir rivayet ediyor ve kendisine mukayar ediyor. Ne diyoruz burada? Ne deriz burada yani? Deriz ki ilk hadis tadıdır. Rivayet eden adil olsa dahi. Adil olsa dahi. Tamam mı? Ve yine bir kişi mesela bir rivayet etiyor. Bir kişi bir rivayet ve başka biri bu kişinin rivayetini muhalif bir şey rivayet içi ve bu kişi de adalet ve dap yani ezber hafıza yönünden e daha güçlüyse yine yine deriz ki bir kişi şaşı olur ancak bu önemli bir şeye dikkat edelim zaten önemli bir nokta var burada yok bir tanesi bu dinde din zorunlu olan bir şeye muhalefet edilmesi. Anladın Burası çok önemli. Yani burayı anlatsak bazı işler çözülebilir. Yani bazen şah, şöyle de şah olabilir. Bir rivayet var, dinde bilinmesi gerek, ge, bilinmesi zorunlu olan şeylere muhalefet ediliyor. Yani kesinlikle ilmet, ilmet kafında sabit olmuş, mukarrar kılımış ve hakkını hiçbir şekle şüphel olmayan bir meseleye muhalefet eden bir rivayet geliyor bakıyoruz o rivayette şey var e, ravilerinde senedin mutrası bir sorunu yok falan ama dinde kesinleşmiş ve bilinmesi zararı olan bir şeyin mukalemel o zaman da o hadis olur yani düşün ki ne felaklık geldi örnek evet. ama hadis öyle bir laf var ki, diyor ki Allah'tan gayet mesele edebiliyorsunuz e, edebiliyorsunuz bakıyoruz şimdi senedin rivayetine senedi neydi? mutrası ama bu hadis neye muhalefet ediyor? Kur'an'ın tabiriyle ruhuna muhalefet ediyor. Sünnetin ruhuna. Peygamberlerin teyyidinin kendisi için gönderilmiş olan bu, bu übudiyet teyyidinin ruhuna muhalefet ediyor bu hadis. Senedine kadar mutfası olursa olsun bu da şarkısındandır. Bak burası çok önemli. Tamam mı? Burası çok önemli. Yani düşün ki yıllardır önüne itilaf ettik, ittifak etmiş, icma etmişler. Allah'tan gayrısına ibadet edilmez. Allah'tan gayrısına yardım istemez vesaire böyle ibaretler var bu kucakta bir tane rivayet getiriyoruz Yüzlerce rivayete muhalefet edilmiş Mana olarak yenil ruhmata Eee senede sahip değilim senede mutlatır diye bunu alalım Böyle bir şey olmaz Bu da şarkısınlarımdan tamam. da çok önemli Bunu çözersen mavi şakalleri çözersen akilere kutata tamam. çok önemli Yani idim talebesi için çok önemli İdim talebesi için bu özellikle çok önemli yani sana bir bir hadis arz olmuyor. Sen de senedine ne bakıyorsun? Sana bir hadis arz olmuyor. Sen de bu senede ne bakıyorsun? Senede ne tasarsın? Bakın ki rijal rijalleksi kabul edilmez. Ancak ne ne baktım. tamam davillerini halletsin tamam bunda bir sorun. Bir de baksın ne hadisin kendisine ne diyor hadisim ana olanı. Bir de hadise baksın bu yani dinde. Yani kendisinden daha evra olan, yani dinde zaruri olan bir şeyi muhalefet ediyor muhalif. O zaman deriz ki sen muhalif etsin, muhalif sahip değildir diye hüküme hüküme vermen lazım. Bunu beyan etmem lazım. <gülüyor> Anladınca bir şey olmaz mı? Anladın mı? Evet. Şimdi mesela şöyle bir şöyle şey yapıyoruz. Kendi içindeki, kendin böyle bir şey yapıyoruz. Mesela birisi derse ki. Senedi mutfasız, şimdi şaz hakkında, şimdi numaralardıktan sonra birisi geliyor dese bize, senedi mutfasız, yani bir korkutluk yok, hepsi birbirinden almış, ve ravilere defika, güvenilir, ve adaletli de diyoruz, yani böyle olduğu halde nasıl olur da sayı olmadığına güvenilir, şimdi şaz, ya. senedi mutfasız, ravilere defika, güvenilir, ve adaletli de Olduğu halde bazen hadif reddedilebilir. Neden? Kendisinden daha evlâ olana mukalebe ettiği için. Peki, nasıl sayı olmadığını o zaman gitmektir ki? Madem ki bunun senedi mutlası olur, Zavileri adaletli, güvenilir, tamam Bu da deriz ki, çünkü kendisinde zayıf olmasını gerektiren bir illet bulunmamaktadır. Bulunmaktadır deriz bunda. Böyle soran bir şey. şimdi. Değil. Adam geliyor, diyor soruyor. Deriz. Zahane deriz ki, ne deriz? Bir şey söyleyeyim mi? Tamam, senedi mutlasıdır, abilere de çıkıyor. adaletli. Ancak kendisinde zayıf olmasını gerektiren bir illet var. O da nedir? Şaz illeti. Şaz, yani hastalığı. Tamam ha? buraya kadar anlatır mı? O zaman bak ne dedik ama, dikkat daha herhalde. Dedik ki kendisinde şaz olma illeti var. O zaman hemen üçüncü bir şey daha getirir. Say, hadisin şartlarından. Kendisinde illet bulunmayacak. Bu illet şazolma illeti olur, başka bir illet olur. Bir sürü illet varmış. O zaman üçüncü şartı illet olmayacaktır. Tamam mı? Senede mutfasıl olacak. Tamam mı? Ee, senede mutfasıl olacak. İki, olmayacak. Üç, kendisinde illet bulunmayacak. Mesela şazolması illetlerden bir tarz yok. Başta illetlerden, tamam mı? Peki illet ne? Onun tarifini kırık. Yok ki, de bulunur. يَقْدَحُ fi صِحْحَةِ حَد۪يثٍ ظَاهِرُهُ اَصْحَةُ İllet ne demek? Yani hadiste illet olmayacak. Ne demek? Yani hadisin sıhhatine halal getirecek. Hadisin sıhhatine leke getirecek. Yani zahiri sahih olan bir hadis için Zahiri sahih olan Bir hadis için Buna leke getirecek bir sebebin Buna karar getirecek e, yani sahline karar getirecek bir sebebin bulunmaması demektir illet. Bunda yüzlerce sebep olabilir. <gülüyor> yüzlerce sebep olabilir illet olmasından. Ancak bu illet işte burada çok önemli var. Bu illet ancak hadis iliminde derinleşmiş olanlara dahil olmuş. Çünkü hadis iliminde en zor, en ilmi ve en zor içinden çıkılabilen noktalardan bir tanesi hadiste illeti yakalama olayıdır illeti ancak hadis iliminde derinleşmiş olanlar illet noktaya koyulur mesela bunların en başında gelen en alimlerinden iman darak kısmı için illet mevzusundan meşrubu deş ettiği Allah emanet olun o zaman diyoruz ki mencume'nin ilk kısmında bizim yazdığımız evvelu has sahih ve huva masrafal isnaduhu ve len miksez ev al bu kısmında Birincisi sahil senedin muhtasılı olacak, iş, iş, istinadı muhtasılı olacak, saz olmayacak ve illet olmayacak. İşte bu üç kısımda kaç tane şey diklettik o zaman? Hadisede üç tane şartı ümit evet. Bu kısımda sayı hadisede üç tane şartını görmüş ve evet. işleriz. Açıkladı bu şartı. Tamam Birincisi neydi? İktisalü senetleri. Senedin muhtasılı olması. Yani munkatı olmaması, kopuk olmaması. Es evet. en yakone salimen mineşkili olsun. Yani şazdan salim olması, yani şaz olumlu olması, şaz hastalığından arınmış olması. En yekûne salimen minel illetil kadihâ Ve kâdih bir illetin bulunmaması. Kâdih bir illet, şimdi bazı illetler vardır bu tesir etmez. Yani böyle, kâdih illetten maksat böyle pis bir şey illetin bulunmaması. Tamam. Evet. Şimdi Memcime'nin, hani dersin başında da okuduk ya, makamlı bir şekilde, ikinci kısmını şimdi buraya alalım. Tamam ikinci kısmını alalım buraya çünkü daha e, sayı harisinde 5 karkı var 3 şartımı açıklarız. şimdi ikinci kısmını da mevzumenin ikinci diğer iki şartımı anlatıyor diyor ki yer vihi yer vihi abilun abilun yer vihi abilun abilun geldiğe adamın da Müslüman misliyiz, adam misliyiz, misliyiz. No, Muhtemelen sevdası ve nakliye muhtemel, no, muhtemel, muhtemel no, sev كانوا هرمانالده دي ايش الصحيح وهو ما اتفكر ده جنيه ve huve o ma iptasarası iptasır olmuştur isnaduhu isnaduhu velem yukhas saz olmamıştır ve ev yuallu ve illet yoktur Şimdi ikinci küsim onu rivayet ediyor o sayı hadisi adın adaleti birisi babitun daftı olan kendi gibisinden annislihi yani misli gibisinden muhtemedun itibar edilen kişileri bu itibar ediyor yani bir Daktı, daktında itimat edilen ve naklihi ve itimat edilendir. Güvenilen yani. Tamam mı? Bunu manaya göreceğiz. O zaman şimdi, bu ikinci kısımdan ne abi? Diyor ki, Yerbehi, Adlun, Dabi, Onu rivayet ediyor, Yerbehi, burda sayı habise giriyor. Erdemleri. Onu rivayet ediyor ki, Adlun, adaletidir. O zaman hemen dördüncü kartı getiriyoruz. Neydi? Ravinde adalet olur. Ravinin, ramilerin adaleti olması. Peki adalet neydi? ne anladın ama şimdi adalet illa bizim sosyal yaşamda insanlara insanlara aksettiğimiz adil sadık aslenime tanıştı sadece. Çünkü bir insan var da sahiptir mesela. Ama e, şey söylerken adil olabilir. Doğru mu? Olabilir ama faşist yüzden o zaman adalet alabilir der miyiz adil dediğimiz o zaman hadisinin de adalet farklıdır biz sosyal yaşamda insanları bahsettiğimiz adaletten biraz daha farklı hadisinin de ama ikisi o zaman adalet şu şöyle tarvizi huwa rabbi lillah yahmidu yani bu şöyle bir abi bazı sıfatlar taşıyor ve bu sıfatlar kendisini takvaya itirken sıfatlar. Bak ravi de aradan şu Bazı sıfatlar var bu ravi de ve bu, bu sıfatlar kendisini takvaya taşıyan sıfatlar. Abid vesayel böyle bir ne gibi mesela. Ve sinabil ednaf ve kötülüklerden sakındıran sıfatlar. Ve şahsiyetini yani insanların katında şahsiyetinin bize de demeyen hatlar Ad, Adil abilden kastım olumdur Tamam O zaman diyoruz ki Cahil, adil, adaletli olacak Şartlarımdan bir tanesi tamam mı? Fafık ise saydığımız vasıfların dışında kalıyor otomatik me Fafık saydığımız vasıfların dışında kalıyor Yani Fafık hadis iliminde adil değildir çünkü hadis ilimindeki adaletle bizim anladığımız adalet arasında biraz fazlasır. Fatık adil değildir. Fatık sözünde çok doğru olan biri bile olsa hadis iliminde adil sınıfına kesinlikle girmez. Çünkü hadis iliminde adalet demliği vakit yani adalet demliği an doğru sözlülük dışında bir de, bir de istikamet üzere olması Bu da çok önemli. Şimdi, Fafık'ta, Fafık'ın sözünde doğruluk var diyelim. Neye eksik kaldı? Dinde istikamet izleri olması eksik kaldı. Tamam Çünkü neden? Fafık her ne kadar doğru sözlü de olsa, Fafık hangi haberle konuşacak bizim mevzumuzda? Dini bir mevzulu, dini bir rivayet yapacakmışlar değil mi şimdi? Dini bir rivayet yapacakmışlar. Mesulullah'tan bir rivayet girecek bize. Mutlum Fafık bir insan zaten dinle pek bir alakası yok, günah, günah içinde boğulmuş. Dinle alakası olmayan bir insan dini mevzuları nasıl kavrayabilir, nasıl e, doğru gücün alını yapabilir ki Ve zaten kendisi muhalefet ettiği şey, kendi işine geldiği gibi de bu ne yapabilir bazen ee, Hadisi rivayet edebilir. Mesela adam kötülük etti, o kötülükte de bas için bir rivayeti Değiştirerek anlatır ki kendi kötülüğü, ya, O yüzden e, istikamet üzere olması da aramalı adaletli insan da hadislerinde de, de bu yok. <gülüyor> Buna denilmeyi, mesela bakın Allahüzele Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Ya eyyühellezine amin, izâ câekum fâtıfum min eb'in, fetebeyyen, en tusîbu fâvmen bu cehâle, fetusbihû alâ mâ fe'altum nâ dini. Kucu Rasûle Fâhûn'da ne buyuruyor ona? Eğer iman edin, yani ey iman edenler, eğer bir fatıf size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bir bilmeden, bir topluğa kötülük edersiniz de, Sonra yaslanmaz, düşman doğursunuz. Şimdi Allah Allah Azze ve Celle, fafik adaletli olabilir, değil mi? Bizim anladığımız manada, yani hadis hadisimindeki manada değil. Sözümüzde adil olabiliyoruz, değil mi? Adil bir şekilde bir şeylerin hak edildi. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Fafin haberinin araştırılmasının, ya, direkt, yani burada, yani burada gördüğünlere Allah fafin haberinin araştırılmasının gerekli <gülüyor> ne midir? Bak emediyor, getireyin, hasım haberinin araştırılmasını emrediyor. Bu da hasım haberinin mahkul olmadığını bildirir. Adil olan kişi yani nedir? Adil olan kişi şey nedir? Haberim mahkul. Allah Kur'an'da ne diyor? Es-sidde ve adilim. İçinizden adaleti iki kişiye Çahil tutun adaletli Bak şey aç Halak Suresi 2. ayeti dersin Halak 2. ayeti aç İnşallah baştan sona bir ok. ne diyor? Bak nasıl bu muhaddisler Nasıl bu alimler Hadis ve sünniye zaten Kur'an sünnetten istimbat etmişler Kur'an sünneteki Allah'ın bildiği Vatıfları Hadis ilmi üzerinde uygulamışlar Yani nasıl bunlar muhaddisler ki Allah'a amin Böyle sağlam Sağlam kalıplarla Sağlam kaideler ve kurallarla İlmi, ıslahları meselelerine biner diyoruz. Oku başım, halak sözü bir üç şimdi. E tamam. oku. birden birden önemli. Bir iki iki oku. Ne o, o, o, o. içinde. <gülüyor> Ayık ediyorum ben. Harunları boşayacağınızda onları idretilerini göstererek boşayın ve idreti de sayın. Rabbiniz yani Allah'tan korkun. Atatist bir hayatımlık yapmaları hali bir yana onları evlerinden çıkarmayın. Kendi çıkmasın, çıkmasınlar. Allah'ın Allahu bismillah. Allah'ın Allahu bismillah. Açarsa, hükmünü vermez olur. Bilemezsin. Onu ki Allah bundan sonra bir gün önce İddet verir. İşte o onlar yalancı şahitler şeklinde insanlığın altında veya onlardan nefsi özelliklere göre ayrılır. İkisi adalet sahibidir. Bir de şahit sahibidir. Adalet ilahı Adalet sahibi için Allah'a <gülüyor> Şimdi Allah adalet, adaletlerin şahidinin şahitlik olduğuna ne yapıyor? Hüküm ediyor. araştırılmasını emrediyor. Evet. Biliyor musun? Yani nasıl alimleri sünbahat diyor? hâdet-i ilmi hakkında? Değil. Mesela اِنَّا جَعَنَّاكُمْ اُمَّةً وَسَةً يُسَكُولُونَ شُهَدَاءَ عَلَمَّةً Biz şimdi vasat mühmet kurdukları insanlara şahit diyor. Bak şimdi. Yani ben şahitlik ediyorum diyor ki ben Ahmet'den aldım Ahmet Fika Falan mı? Yani Ahmet Ali'den aldı ümmet geliyor ki bu Uğur Ağabeyler Fika Şahitlik ediyorlar diyorlar diyorlar diyorlar Bu güvenilir, bu fasık, bu günahkar, bu yani biz o zaman demek ki hadis 2 Allah Azze ve Celle'nin bizden istediği ailelerle, bizden istediği kurallarla beyan etmiş O yüzden bugün bir hadisin geldi Yani diyor ki ondan aldım diyor ondan aldım ne bileyim sahi o zaman Allah diyor ki iki tane şahit tutun ee, O zaman biz de çıkarır ki Ya Rabbi ne bileyim o şahit İçimden münafık olmadı E bunun sonu gelir mi? Zina e, edenlere dört şahit E ya yalandıysa? hadi Adamlar haykadan insanların gözünde adil görünüyor Ama tuttuğum yalan attı Onun nesini oydu bu dört e, tanesinden iki tanesi Yalan attı mesela ve hepsi yalan attı Olamaz mı? insan esnoluyor ama bunlar anan Allah dört tanesin dedi dört tanesin olabilir. Adamın kafasını mı gidiyor dört taneden sonra yani dört tane şahit diyorsun anlıyor musun adamın e, e, adamı öldürüyorsun nerede mi diyorsun bak bir insanın canının bitmesini dört şahipti etiyor ölüm kalım nefsinde iyi diye çıkar der ki e, bu dört şahit ne yalan atmışsa e, o zaman Allah al, o zaman bu kayıtlı Kur'an denklerimiz var. Asıl bu kayıtlı Kur'an denklerimiz var. O değil. Allah sana diyor mu sen kimse güvenli insanın haberi alınır. Çünkü Fahat'ın haberi araştırılır. Mesela Fahat'ın muhalefet adaletteki insanın haberini araştırılması gerekmez. Akşar'da bunun sonu gelmez. Sen bana bir şey söyledi. Erhan abi muhabbet edin. Ben gülüm sesinden arkandan kuyunu kadar gibi tabiri caizse araştırılmayacağım. Erhan abi yalancım dedi. Sen benim güvenilmesi adaletliysen ben Allah'ın dediğini yerine getirdim. Hadi hızımını Allah'ın dediği üzerine aldım. Şimdi B e ne dedik? Gerveye adurunda bizim annemiz dedik. Ya, Adun, Dağ, ya yani o hal, o, o, civar, o zaman şu ana kadar kaç tane e, şey aldık? Kaç tane e, dört tane aldık? Dört tane şafandı. Birinci senede mutas olacak. İkincisi kaz olmayacak. Üçüncüsü kendisinde kötü bir ilaç bulunmayacak. Dördüncüsü aileler adar olacak. Buraya kadar aldık. Tamam ama biz ne diyoruz sayı halifin beş şartı var son şartı kaldık tamam mı? o zaman mencume de var zaten gervehi onu rivayet ederken adilun dâbitunun adaletli ve dâbit olan bir kimse yani dâbit ney? Dâ, dâbit olan bir kimse ney? dâta şu aramış yani râbilerin raviler, dâta olacak bunu rivayet eden râbilerle dâta olmuş Ney bu dâta? Küvvet elhafiz, bil alma. Küvvet elhafiz, elhafiz mukve tilh. Ve Vahiy baki, ince havlayışlarım. Öyle tercüme edildi. Ince, ince yani Mesela anladığımızın kabuğu Yani böyle bir gibi. Bir çocuk hadale, sözünden ama ne çocuk ne kadar havlayış? Neşesinde, neşesinde, neşesinde, neşesinde. حسن الادراك في تصريف الامور يعني إسدري شعور شعور كم طعم حسن الإدراك في والثبات على الحفظ حفظ هذا الشيء جميعا ثبات ووجعه نظر حفظ الله سباطة. وصيانة ما كتب منجر تحمل والسماء الى حين السبليق والادا ذا yazdığı andan itibaren yani o rivayeti duyduğu veya yazdığı andan itibaren birisinden rivayetim duyuyor ya duyduğu ve yazdığı andan itibaren hati, hati, bir dahakisine ulaştırıncaya kadar kendisinden sonra olan razıya ulaştırıncaya kadar onu koruması bak bak da şimdi bu şalak والوعي البقيق من جك الله يس الإدراك في تطريف الأمور يعني مثل جيء بيقص الله من دورهم بينا ما يعني بيقوله لهم على الحرس خصي جمعه ثابات وسيانة ما كتبه يغنقه ورماته منذ يعني هو من, من, من يعني او ve sima ve duyduğu andan itibaren ne, ne zamana kadar? onu ulaştırıncaya kadar. Düşünün bir yani bak ona ulaştırıncaya kadar diyorum bir sonraki rami. Yani. Burası çok önemli haydi. neden? Şimdi düşünün ki bir tane ra ra işte daha ravi işte dağlı düştü. Havlusu kuvvetli meseleyi havluyor tamam mı? H havlu üzerinde selam ve onu ulaş, ulaştırmaya ulaştırmadan önce bir müddet önce bu artık yaşlılıktan veya çeşitliğinden şey dolayı ezleri gidiyor, zayıflıyor Yok. o zaman orada bakılır bunu ne zaman rivayet etmiş ezleri kötü olduktan sonra baktı kötü olduktan sonra önce mi? ona göre süküm kazanır veya benim hadisi ulaştırana kadar bilmiyor ki bu ravi e, e, bunda dap sağlam bir şey yok elhamdülillah sabahlar evet. ama Hadisi rivayetten bir müddet sonra bunun daptında zayıfız görüldü. O zaman yine hadisi sahih Neden? Çünkü rivayet ettiği ana kadar ulaştırdığı ana kadar evet. bir sorun yoktu onda. Evet. Daptında bir sorun yoktu. Hadisi eda ettikten sonra yani ravi'sine, bir hadisinin olan raviye ulaştırdıktan sonra çiftçildikten sonra bir müddet birkaç tane soru atıyorum bir ee, ee ekşif gütlerinde o yüzden diyoruz ki kuvvetül hafız, ağzıdın kuvvetli ve vahiyu daki ince kavrayışın bulunması husunul idrak, fitafiyetül umur ve sabahatü alel hesf işte, ve siyanetü maketele yazdığını veya e, yazdığını Uyuduğu veya taşıdığı andan itibaren ulaştırıncaya kadar koruması Ulaştırıncaya kadar korudu, ondan sonrası önemlidir Ondan sonrası zaten battı da böyle olsa sonra da geliyorlar O Dattı'dır zaten o önemli değil Ama ulaştırdığı ana kadar Dattı ne bir şey yok tamamdır Hı. O zaman Beşinci şartı neymiş Dattı sayı olacak Peki ancak battı ki Dattı çıksın Dattı hikaye diyor Diyoruz ki battı sabır battı sabrı sadr-i lal ama bu başlaki dat harfiyle dat-u ve dat-u kife iki yani ne demek bu yani ravinin dat-u sadr ne demek sadr göğüs yani onu Gö göğsünde, kalbinde onu bilmesi yani ravinin duyduğunu duyduğunu istediği an söyleyebilecek bir şekilde ezberlemesi yani ben mesela ben her halihazırda şu annesinden farisi benim batısal olarak ben denir. İstediği zaman, sorduğu zaman bir tanesini ne yapar? Şöyleyim. Mayıs sayısına doğru bir nasıl abdest var? bu onu batırır. Gönüllerde onu batırır bir bu şekilde olacak <gülüyor> dapt etmede bu tamam mı yani ne demek şimdi bak dapt etmede şu da ayırmıyoruz ravi istediği zaman bunu söyleyebilecek konuda olacak yani böyle yarım yamalak ezberlemiş <gülüyor> böyle şaşırıyor tamam mı bazen yanlış söylüyor bazen bir kelimeyi eksikliyor bazen fazla şaşırıyor fazla konuşuyor böyle olmayacak o yüzden deriz ki dapt-ı sabır da şu aranır. ravinin duyduğunu istediği zaman söyleyebilecek yani duyduğu şey tamamını aynı şekilde istediği zaman söyleyebilecek bir şekilde daft etmesi ezberlenir. Tamam Buna daft et sanırsın. Bir de kitap kısmı var. Bu ise ravi'nin, o duyduğu andan itibaren yazlığı rivayet var ya. Yani o yazlığı rivayeti veya rivayetleri, Tati iade edinceye kadar olduğu gibi koruması. Yani bir ravi, bir duyuyor bir, bir, bir, bir hadis. Bunu şeye yazıyor, tamam mı? Ya, rivayetleri, yani rivayet veya rivayetleri işte ya bir tanedir ya birkaç tanedir önemlidir. Rivayetleri sakin o rivayetleri birisine iade edinceye kadar olduğu gibi korumasa. O yazıları, evinde biyade satacak olduğu gibi koruyacak ona çok dikkat, özen göstersin. Ve o, ancak o rivayetleri de korumayacak herhangi bir kişiye teslim etmeyecek. Ki, çünkü düşün o kişi üzerinde bir değişiklik yapabilir tamam mı? Veya öyle o ulu ortada bırakır üzerinde değişiklik yapabilir tamam mı? Daptı kitap bu demek. Yani Rabi'nin o yazdığı rivayeti, o yazdığı rivayetleri ta iade edinceye kadar olduğu gibi koru koruması ve o rivayetleri koruyamayacak herhangi bir insan kesin etmemiş. Şimdi bu teslim edilecek şu üzerinde herhangi bir değişiklik yapmaması için. Ha, ama teslim edeceği kişi de kenti gibi birisi yere koruyacak Şimdi teslim eder o ayrı bir bak Mesela bunu e, e, e, bir, bu mukaddim'in emni sabahtadır yugun malumatı değin ya Hadi şimdi ne ya diye kaynağı geçtirelim tamam mı? Ancak burada önemli bir şeye dikkat çektirelim Burada dat olay, olayında aslında e, kişinin hiç unutmaması diye bir şey söz konusu olmaz yani bir şeyi zerre kadar unutmayacak bir şey söz konusu olmaz Böyle bir insan alanlar da Böyle bir insan gerçek Hı. Ezberinin Zayıf olmaması lazım. Çünkü az bir şey zayıflığın olması Çok için bir şeyin olması bir zarar vermez ki O da zaten var ya Bir dahaki derse geldi o o işlemdir zaten O yüzden böyle hiç ezberleme Hiç unutmaması diye bir şey ananmaz insanlıyor Arkadaşlar burası buraya da birkaç eksik Hasan'de bunu biraz daha açar <gülüyor> on bazında geçiyor. ya an misrihi kısmı yani yargıyıca o haksa'ya hadise rivayet edecek adlun davitin, adaletli davitli birisi an misrihi kısmı kendin içinden, yani ne demek bu an misrihi yani adaletli adaletli ve daftı olan ravinin kendisi gibi adaletli ve daftı iyi olandan alması olur. yani an misrihi kısmında yani bir adaletli ve daftı iyi olan bir ravi var kendisi gibi adaletli olan ve daftı yerinde olan bundan alıyor böyle olma tanemesi yani mesela kendisinden öncesi fatık veya yani kendisinden öncesi evleri zayıf bundan alıyor böyle bir şey olmayacak bütün ravilerde bu söylediğimiz daftalar olacak adi adi adi kısımlık olacak bu ravilerin sonuna kadar böyledir o zaman en son olarak sonu beş hafta sayıyoruz bitiriyoruz birincisi ifade sene. sened senedin muciküsü olacak bu olsun ikincisi sende ekonası halinden ne olur Şaz olayından salim olacak, kurtulmuş olacak. Yani olmayacak. Evet. Üçüncüsü en yakume salimen minel illetil adiha Kötü bir zarar verici bir illetten salim olacak, kurtulmuş olacak. Kendine illet yani evet. <gülüyor> ravilerde adaletli <gülüyor> olacak. Ve dağ olacak. Evet. O zaman son bir manası veriyor Sayın hadisi. Evet. Bitiriyoruz zaten inşallah. Evet. Say hadis ma itfasala senaduhu binaklil ablul dabiti anneslihi ila muntahahu min gayi huzudin vela illa Say Ma itfasala senaduhu senedi mutfası olan binakli nakil ile ablul dabiti ve daftı da, daftı da daf olan kişinin nakludusuyla anneslihi kendi gibisinden kendi gibilerinden ila muntahata sonuna kadar yani bütün vanilere kıvır قال ولم مد الله وحده الله على